İyilik sever kedi Bir zamanlar bir değirmenci varmış Bu değirmencinin de Üç oğlu varmış Zamanı gelip de öleceği zaman Bir de bakmış ki oğullarına bırakacağı Değirmeninden eşiğinden Ve kedisinden başka şey yok Böylece değirmenini En büyük oğluna Eşiğini ortanca oğluna Kedisini de en ufak oğluna bırakmış Ben ne yapacağım ...diye en ufak oğlu ağlamaya başlamış. Abilerimin hepsine iyi şeyler verildi. Değirmen ve eşekle birlikte işlerini kurabilirler. Ama ben kedimi öldürüp derisini eldiven yapmak için sattıktan sonra... ...aç kalmaktan başka ne yapabilirim? Ancak ölürüm açlıktan. Demiş, bunun üzerine sözlerini dinleyen kedi cevap vermiş. Fergili sahibim, derini satmaktan daha iyi bir iş yapabilirsin. Hiç suay dediklerimi yaparsan seni zengin edeceğime inanıyorum. Demiş. Genç adam kedisinin böylesine güzel ve iyi kalpli sözler söylemesine çok sevinmiş. Onun her dediğini yapmayı kabul etmiş. Kedi peki demiş ve emri eline almış. Şayet bana sağlam bir çift çizmeyle bir torba verirsen her iş yoluna girecek. Demiş, değirmencinin oğlu hiç zorluk çekmeden bunları bulmuş Pisi çizmelerini çekmiş, tam da ona göreymiş Torbayı da sırtına aldığı gibi yakındaki büyük tavşan yuvasına doğru yola çıkmış Burada sürülerce tavşan yaşarmış En büyük tavşan yuvasının kenarında durup Başını bir yana sanki boynunu kırmış gibi eğmiş Ama ilk önce torbayı ağza açık olarak yanına koymuş bu sırada çok geçmeden güzel bir tavşan gelip ölü kediyi görmüş ve kedinin çuvala koyduğu havuç ve lahana otlarını yemi çuvalın içine girmiş. Hemen kedi ayağa kalkmış torbanın ağzını iplikle sıkıca bağlamış böylece tavşan iyice yakalanmış. O akşam pisi kendini sarayın kapısında gösterip bir torba tavşanı ile kralı görmeyi dilemiş. Pisinin bu cesaretine şaşıran nöbetçi kediye yolu açmış. Kedi de kralın ayaklarının önüne tavşanları salarak... Kralım karabaş kontundan size bir hediye getirdim. Demiş. Bundan çok hoşlanan kral hemen her geldiğinde kedinin içeri alınması için emir vermiş. Kedi de bu daveti geciktirmeyip her gün kralın bahçesinde oynar. Her gecede krala gidip karabaş kontundan diye... ...ya bir tombul sülün ya da bir keklik hediye edermiş. Çoğu zamanda saraydan hediyesiz ayrılmaz... ...aldıklarını da hemen sahibi olan değirmencinin oğluna götürülmüş. Bir gün çok heyecanlı bir halde gelip... Aman efendim, e, yasın bütün dediklerimi yaparsan servetin olacak. Nehri inip orada güzel bir banyo yap. İşin ötesini de bana bırak. bir iki kızı prenses öğleyin oradan geçecekler. ''Onlar oraya vardığında sen suda olmalısın. Ötesini bana bırak ama ne olursa olsun sakın şaşırın.'' Demiş. Ertesi gün kedinin istediği gibi değirmencinin oğlu nehre gidip elbisesini çıkarmış ve suya girmiş. Pisi hemen elbiselere alıp gizlice bir yere saklamış. Sonra da bir kayanın arkasına saklanıp kralın arabasının geçmesini beklemiş.'' Kralın arabasını görünce hemen yerinden fırlamış Yolun üstüne koşup bağıra bağıra miyavlayarak İmdat! İmdat! Karabaş lordu benim lordum suda boğuluyor Demiş kendisine hep hediyeler getiren Çizmelik hediyeyi gören kral hemen nehrin kenarına gitmeleri için adamlarına emretmiş Kötü hırsızlar karabaş lordunu yakalayıp her şeyini çaldılar Elbiselerini bile alıp öylece suya attılar Demiş. Hizmetkarlar hemen genç adamı sudan çekmişler. Bir taraftan da uşağın biri saraya asillerin elbiselerinden getirmeye koşmuş. Pis'i sahibini krala karabaş lordu diye tanıtınca da kral gencin genç ve asil görünüşünü öylesine beğenmiş ki hemen onu arabasına çağırıp kendisine ve kızına refakat etmesini söylemiş. Bu sırada pisir çabucak önden koşmuş. Çok geçmeden bir sürü çiftçinin toprağı ekip tırpalınadığı bir tarlaya gelmiş. İyi insanlar. demiş Pisi. Kral bu tarafa doğru geliyor. Muhakkak ki durup bu güzel toprakların ikinlerin kime ait olduğunu soracaktır. Şayet ona bu toprakların benim lordum Karabaş lorduna ait olduğunu söylemezseniz... Hepinizi parça parça et gibi doğrarın Demiş ve gitmiş Kral haneden gelip de Kral bu güzel toprakları seyretmek için durduğunda Bunların kime ait olduğunu sormuş Çiftçiler de Lordumuz Karabaş lorduna aitti Demişler Kral lorda dönüp Ne güzel topraklarınız var Demiş misafiri de gülüp başına eğmiş bu sırada Pisi çok güzel bir mısır tarlasına gelmiş. Çiftçiler burada da mısırı kesiyor, kocaman tepeler yapıyorlarmış. Pisi... İyi çiftçiler! ...diye kuyruğu yukarıda söze başlamış. Kral bu tarafa doğru geliyor. Muhakkak durup bu güzel mısır tarlasının kime ait olduğunu soracaktır. Şayet bunların Lord'um Lord, um Lord Karabaş'a ait olduğunu söylemezseniz... ...hepinizi et gibi kıtır kıtır dolanın. Demiş ve yoluna düzülmüş. Kral hanedanı buraya da gelmiş... Sormuş. Kime ait olduğunu sormuş Çiftçiler de Karabaş ordumuzun Demişler Kral da yakışıklı misafirine takdirle bakarak Çok güzel tarlalarınız var Demiş Bu sırada Pisi kötü ağanın oturduğu büyük saraya gelmiş ki Bu adam bütün bu toprakların asıl sahibiymiş Bu ağa aslında çok açgözlü ve kötü bir adammış Hizmetkarları da ondan çok korkarlarmış çünkü bu adamın istediği anda istediği hayvan olmak kudreti varmış. Kimse de dünyanın en kuvvetli bir adamı da kocaman kükreyen bir aslan'a karşı gelmeye cesaret edemezmiş. Saraya gelen kedi köprüden geçip nöbetçilere keskin dişini göstermiş ve doğru ağanın oturduğu salona gitmiş. A, Bu saraya girmeye nasıl cesaret ediyorsun? Diye sormuş. Yardım, atil dostum. Kedim yavlamış ve yere kadar eğilmiş. Ben zavallı bir yolcuyum. Dünyanın güzelliklerini görmeye yola çıktım. Çok uzaklardan gelmeme rağmen daha küçükten beri sizin hakkınızda pek çok şey duydum. İşittiğime göre bir dakikada istediği saygına çevrilme kudretini doğarmış sizin. Gerçekten doğru mu bu? Bir türlü inanamıyorum. Demiş bunun üzerine. İnanmıyor musun? Sana göstereyim diye ağa kükremiş. Bir dakika sonra da odada kocaman bir aslan belirmiş. Kedi de korkusundan dama kaçmış. Biraz sonra damdan inmiş. A gene eski halinde odada duruyormuş. Şerefli efendim. Kuvvetiniz hakkında şüpheye düştüğüm için beni affedin. Zannettiğinden daha da uzlaşırsınız. Hala bir şüphem var affeydin. Sizin gibi kuvvetli birinin bir aslına çevrilmesi düşünülebilir. Ama ufacık kıymetsiz bir pusuluk fare olabileceğinize aklım ermiyor. Atılan ermiyor mu? A gene kükremiş ve bir dakika sonra A yerde koşuşan bir fare olu vermiş. Kedi durur mu? Hemen farenin üstüne atlamış. Böylece de bu A'nın sonu olmuş, bitmiş. Bundan sonra kedi A'nın bütün adamlarını çağırıp, sizin mağrur ve kötü kalpli efendinizi öldürdüm. Size iyi davranacak olan bir efendi ise yolda geliyor. Sizin bütün yapacağınız. ...bu sarayın ona ait olduğunu söylemek. Bu kimse de Karabaş Lordu, benim Lordumdur. Böylece sizin için her şey iyi olacak. Ama söylediğimi yapmazsanız de ufak ufak dolayacağım. Böylece zaman geçip akşam güneşinin tatlı ışığında kral buraya varmış... ...bir sürü güzel elbiseli uşak tarafından karşılanmış... Çizmeli kedi merasimle arabanın kapısını açıp krala... Karabaş kordunun Sarayına hoş geldiniz demiş. Bunu duyan kral da... Bu da mı sizin? Doğrusu siz bir kral ailesinden olmalıydınız. Demiş. Böylece şimdiye kadar yediği en güzel akşam yemeğinden sonra... ...şimdiden el ele olan genç adamla kızını görünce... Damadım olarak senden başkasını istemem. Şayet kızım razıysa düğünü hemen yapalım Demiş Dünden razı olan prensesle genç adam hemen evlenmişler Böylece değirmencinin oğlu da prens olmuş Zamanla da kral ve kraliçe olup akıllıca devletlerini idare etmişler Çizmeli kedi ise kedilerin başı sarayda ismi sayılır bir insan olmuş Bir daha da fareleri yakalamaya ihtiyacı kalmamış Ama canı oyun izlediği zaman gene bu işi de yaparmış